tarihindeki ilk büyük e, kavga e, tırnak içinde kavga edeceğiz ilk büyük e, böyle e, ne diyelim e, altüst oluş bölümünü e, konuşacağız milattan önce beşinci yüzyılın ikinci yarısındayız e, yani bir yazılı kültürümüze göre onlar çok fantastik tarih. <gülüyor> ee, ama o dönem insanların korusulukları, konular, düşündükleri şeyler gerçekten <gülüyor> e, sadece zaman boyutu bile insanı e, sarsıyor, silkeliyor. <gülüyor> evet, i̇nsanlar milattan önce 5. yüzyılın ikinci yarısında o e, Şöyle bir şeyler yaşamışlar. Önce biz e, Yunanistan'a gidelim. E, Atina, özellikle de şehir devletleri var biliyorsunuz. O dönemde İlginç bir şey oluyor. İnsanlar eskiden, yani bu 5. yüzyılın öncesinde e, yükselme, toplumda söz sahibi olma, bir yerlere gelmeyi daha soysal rütbeleriyle e, aristokratik e, geçmişleriyle, e, aile isimleriyle sağlarken artık Atina demokrasisinin de belli bir noktaya gelmesiyle birlikte e, insanlara, üstünlük insanlara e, artı sağlayan o şey e, ikna edebilme bilgi, beceri gibi başka bir şeye yerini bırakıyor. Bu şeyin onlar arete diyorlar. Yani bunun adı erdem ve mükemmellik. İsa da aynı şey. Diyor. Hani faziletli olmak diye bir kavram vardır ya, faziletli insan. Bizde tabii erdem çok dinsel bir göndermesi yok ama fazilet dediğimizde daha dinsel bir göndermesi var. Ama şöyle tarif edelim, bir insanda olması Arzulanan en yüksek değer nedir, değil mi? Biz ona erdem diyoruz, erdemli olmak, erdem, fazilet sahibi olmak gibi. Ee, onun içine herkes farklı farklı doldurabiliyor. İşte Atina'da erdem koltları değişiyor. Bu daha önceden erdemli olmak falanca ailenin mensubu olmakken, daha sonra erdemli olmak demokrasi içerisinde yükselmeyi sağlayabilecek ikna gücüne sahip olmak bilgi sahibi olmak edebiyattan tarihten anlayan bir kişi olmak ve hani çıkıp da konuştuğunuzda mecliste herkesin sizi alkışlayacağı bir konuşma yapacak bir donanımda olmanız tabi iş demokrasi olunca kalabalıkları ikna etmek kritik ailekinin güç haline geliyor. Ee, dolayısıyla böyle bir dönemde bunun önemini anlayan Yunanlı aileler çocukları daha iyi yetiştirmek gibi bir heze yapılıyorlar. Ve klasik eğitimin yanı sıra dershaneler demeyeceğim ama e, gezgin filozoflar ya da sofistler dediğimiz kişilerden ders almakla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Ee, daha önceden sofya kelimesi hala da hani Bilgelik, bilgi bu anlamlara gelen bir kelime ee, bilgelikle işi olanlara da sofist <gülüyor> geliyor. Fakat bu gezgin filozoflar artık sofist kelimesinin ilk elden çağrıştırdığı <gülüyor> isim haline geliyor. <gülüyor> bu sofist dendiğinde artık bilgi değil de bu gezgin ders veren filozoflar aklar geliyor. Onlar kendilerini filozof diyorlar mıydı? Sofist diyorlardı muhtemelen. Hani ee, felsefe de da zaten so, sofyayı sevmek bilgiseverlik gibi bir şeyle çok hani belki aykırı değil. Ee, bu özel öğretmenlerin e, toplumdaki bir talebe cevap vermesi bu işin de tabi hızla e, olmasına, sayılarının çok artmasına, bu işin bir tür şarlatanlığa dönüşmesine tabii ki yol açıyor. Ama bizim hakkında konuşacağımız sofistler bu işten para kazanmak için bu işe soyulmuş kişiler falan değil. Bunlar görüşlerinde samimi. Ama hani siz diyelim demircilik yapıyorsunuz ama bir gün demircilik çok para getiriyor. Ama siz onu o iş için seçmemişsiniz. Samimi olarak severek diyelim siz şey yapıyorsunuz, demir duyuyorsunuz onun gibi bir şey. Yani bizim konuşacaklarımız e, o daha sonraki e, sofizmin de adını kirleten kuşaklar çok ilgili değil, e, çok doğrudan ilgili değil ama dolaylı olarak tabii ki ilgili. Bugün mesela İngilizce'de bir kelime var, sofistri. Yani şarlatanlık gibi bir atarak tutarak laf kalabalığı ya da bizdeki safsata kelimesi. Ee, hep, yani bu e, bilgi e, görünümlü manipülasyona anlatan şeyler, kavramlar. Evet, böyle bir arka plan verdikten sonra e, yavaş yavaş onlara doğru bir eğilim. Bu sofistlerin en güçlü. Hani... E, felsefe tarihinde de e, böyle çok klasik ifadeleriyle tanınan ki bu ifade insan her şeyin ölçüsüdür diye bir e, söz belki duymuşsunuzdur. Bu sözün sahibi olan e, kişi Demokritos'un öğrencisi olan Protogoras. Demokritos biliyorsunuz e, bir atomcu felsefeci. Protograflar yaklaşık 30 yıl falan daha e, önce yani öğrenci hoca ilişkisi olduğuna dair ufak tefek kanıtlar var. E, küçük küçük anekdotlardan çıkarılmış bir aslında şey sofistlerin hikayesi. E, sağlam ama az detaylı kanıtlar var. E, Demokritos bir atomcu. Atomlar kaynaktı her şeyin bir taş olduğunu düşünen bir e, filozof ve e, bir pazarda dolaşırken muhtemelen Anadolu topraklarında bir yerde onu şu an hatırlamıyorum ama bir köle çocuk görüyor odunları o kadar güzel diziyor ki ya bu çocuk iyi diyor bunu alayım ben yanıma gitmek için diye o odunları güzel dizen çocuk işte Protagoras yani ee, öğrenciyi de böyle belli yeteneklerine göre seçiyorlar. Odunu böyle diziyorsa da bir iş vardır deyip bu odun bilgi ilişkisi, yani Yunus Emre'den önce bir <gülüyor> protogorasta da böyle bir hikaye var. Her yani neyse e, Demokritos'tan ama bahsetmemin başka bir nedeni daha var. Demokritos bize de çok ilginç gelecek bir görüşüm sahip benim. Ee, ve protogorasta bir devamını göreceğimiz görüşlerin izini Demokritos'ta sürebiliyoruz. Hekimler için anlaşılması çok daha kolay olan bir görüş. Demokritos'un <gülüyor> sorusu şu. Şekerin tatlılığı şekerde midir, bizde Ya da diazemin diyelim, ee, uyuşturucu sedatif etkisi bunda mıdır? da bizde midir? Soru. Yani bir şeylere affettiğim sıfatlar niye ait? Maddeye mi ait? O maddeye deneyimleyene mi? Böyle, bu tecrübeyi yaşayana mı ait? Kağıdım beyazı kağıtta mı? Benim gözümde mi? Gibi bir tartışma. Ee, dün işte bir Geç bir saatte yattım Sabahleyin böyle biraz hafif bir baş ağrısıyla kalktım ve e, migren bantları var böyle. Gördüğünüz gibi onu açıyorsunuz poşetinden, alnınıza koyuyorsunuz ve soğukluk hissediyorsunuz. böyle bir şey kullanan ya da yakından gören oldu mu? Migren patch. Her yani. yani onlar gerçekten serinlik veriyor ama kendisi soğuk değil. <gülüyor> soğuk reseptörlerini uyuyor. Yani bir tane ismadesi var. O sizdeki soğuk reseptörüne se diyelim. Onu uyarıyor ve siz serinlik hissediyorsunuz. Yani serinlik duymanız için soğuk bir ihtiyacınız yok. Şeker hi olmasa da bir şey. Sizdeki tat reseptörlerini şeker. Tatlıyı algılayan o şey tatlı oluyor. Demokritos'un da bir sürü tabi bu kadar tepik ve detaylı kimyasal, bilgisayar gözlemleri olmasa da başka gözlemleri var. Yani ee, soğuk bir yerden gelen bir insanla sıcak bir yerden gelen insan aynı anda elini kılık bir suya soktuğunda birisi o çok sıcak bir daha çok soğuktu. Dolayısıyla demokritos, atomların bir kısmının e, bu özellikleri karşıda uyandıran bir yapıda olduğuna dair çok hani bize bugün, ya yapma biraz da bize bırak hani bilimdeki gelişmelerin hepsini e, neredeyse tüketecek dedirten e, şaşırtıcılıkta bir e, görüş ortaya koyuyor amaliyle. Daha sonra bu görüş Birincil nitelikler, ikinci nitelikler ayrımıyla çok sonra John Locke'la birlikte bir farklı bir forma, farklı bir bütüne ulaşıyor. Ama özetle anlatılmaya çalışılan şey şu, e, özelliklerin neye, kime ait olduğuna dair bir tartışma. Ben tıp öğrencisiyken şey okuduğunda çok şaşırmıştım. Diyazemi bir kediye verdiğimizde ajitasyon yapıyor. Ali Sedatif'te yani kime Sedatif ne zaman Sedatif e, dolayısıyla e, o şeylerdeki olduğunu zannettiğimiz özellikler bazen onlarda çıkmadığında üzerinde düşünmeye değer bir şey şimdi düşünün ki bu Demokritos'un öğrencisi araya böyle bir zaman <gülüyor> koyalım bir e, hızlı ileri çekim yapalım bir söz sonra şunu diyecek, protokoroz. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Sana sıcak geliyorsa sıcaktır. Sana soğuk geliyorsa o zaman soğuktur. Doğru diye tek bir şey yoktur, diyecek. Yani siz doğruyu tek, sabit ve değişmez bir şey olarak durdurmaya çalışıyorsunuz. Çok yanlış, büyük bir hata yapıyorsunuz. Doğru tek değildir, bunu kabul edince de zaten işler rahatlayacaktır, diyen bir kişi. Protoporos'un bu görüşleri hangi e, felsefe kapısını açıyor? Relativizm. Yani her şeyin bir şeylere göreceli olması ya da görevli olması. Yani her şey insana görevlidir. Protogoras. <Gülüyor> ee, bir sürü protogoras anekdotu da bulabilirsiniz internette. Ee, bazıları çok hoş anekdotlar. Ee, bu adam gerçekten e, hani bu görüşün temsilcisi inandığı bir işi yapıyor ve bundan dolayı da para alıyor ama şöyle alıyor parayı. Ne kadar para vereceğiz hocam diyorlar bilgi ne kadar işinse yararsız <gülüyor> Yani e, ben bilemem ki bunu diyor yani sana göre. <gülüyor> e, e, bir sözü Atina'nın Atina'nın en yani zengin kişisi oluyor. bir öğretmen. Düşünün talep ne kadar <gülüyor> hani e, arazileri, e, evleri, mülkleri olan insanlar ee, geçmişten gelen birikimleri olan insanların yaşadığı bir toplumda bir köle çocuk sadece ee, bir şeyler anlatarak böyle bir yolu evet. gelecektir. Protokoras'ın görüşlerini e, relativizm göreceliği, görelik diye e, her ne kadar sınıfı aynı zamanda da bir skeptik, şüpheci yani şöyle konuşan bir insan var karşımızda. Yani bana kırmızı kapağı varmış gibi görünen kaya. Ama size mavi görünüyor olabilir ve benim buna da hiçbir itirazım yok. Yani sizin de kırmızı mavi tartışmasına asla girmez. Ama bana e, sert görünen, e, sertmiş hissi veren kalem ya da e, Böyle yaptığında kulağımın bana acı gibi gelmesi. Böyle bir dolayımla. Hani tecrübenin bendeki etkisi bu. Ve şu an etkisi bu. bu kişinin ee, protograf bu görüşü. Ben bahsediyorum. Peki. E, öğrenciler onda ne buluyorlar? Öğrenciler onda şunu buluyorlar. Zayıf en zayıf görüşü bile en kuvvetli hareket bir kişi var. Hani böyle ilkten adam olan avukatlar vardır ya efsane işte çok az. Avukatlar evet. Yani zaten e, zayıf logos yoktur diyor. Zayıf logosu güçlendirebilirsiniz. Diyor. Yani bir ekant bir görüşü zayıf olması diye bir şey yok Hepsi onların güçlüdür diyor. Uygun uygun bir arka plan çizildiğinde güçlüdür. Yani evet arkadaşımın araçlarını aldım ama sor niye aldım diye e, yani zorla el koydum ama sor niye el koydum diye bir hikaye anlatabilirsin. Dolayısıyla bu kadar gelenler şöyle bir görüşü nasıl güçlendiririz ne gibi de o da anlatıyor yani e, bunun ölçüsü sensin diyor ve hani bu görüş şöyle bir açıdan güçlenebilir. Aynı davada ee, hem yani iki tarafı böyle davada şikayet eden, iki taraf da gelebiliyor ona yani onun için etik bir şey de yok. Tamam, bu görüşme, onu güçlendireyim, bunu getireyim onu da güçlendireyim, ne kadar para vereceğim, ne kadar işine yaradı, şu kadar e, gibi, böyle bir e, tuhaf bir karakter. Biz Protogorası nereden tanıyoruz, nereden biliyoruz? Pek çok farklı yerlerde adı geçen bir kişi, Milattan sonra diyelim beşinci yüzyılda bir Hristiyan papazın bir günlüğünde de adı geçiyor. Ama en temel bilgi yazdığı ünlü Protogoras yazısı. Bu hani insanlık tarihinin en güzel metinlerinden bir tanesi kitabın adı da Protogoras. Bu diyalogda e, gezgin sosuz e, Protogoras ile e, kim karşılaşır ve e, ne olur? Tabii ki Sokrates. Hı. Bir Sofist alıcısı olacak o. E, ki o Protogorastan da daha yaşları da küçüktür ama e, hiçbir şey bilmeyen adamı oynayarak karşı tarafın görüşlerini tamamen çürütmeye dayalı onu şeyleri savunamaz hale getirmeye dayalı bir e, tartışma hani e, çok büyük inceliklerle çok büyük keyifle okunabilir. Ben onun detayına girmeyeceğim. De, yani bundan e, <gülüyor> kaç yıl önce şu an 2015'deyiz. Yani 2300 yıl önce yazıldığını unutmadan okuduğumuzda çok çok keyifli bir metin olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani bir tartışmanın gerçekten hani bir eskrim e, maçı gibi ya da bir kılıç mücadelesi gibi e, ya da e, çok hani heyecanlı bir e, karşılıklı yarışma gibi e, izlenebildiğini görebilirsiniz. Şimdi ama e, metne girmeyeceğim, e, metnin detaylarına girmeyeceğim ama e, bu Sokrates ve Protoboraz e, kişiliklerini karşı karşıya koyduğumuzda bize çok şey öğretebilecek bir aslında tartışma. Yani doğrunun tekniğini, avlakın e, etniğini mümkünlüğünü ve evrenselliğini savunan bir Sokrates, her şeyin göreli olduğunu savunan bir Protogoras. Ee, şu anda içinde yaşadığımız işte adına postmodern de denilen çağda ki görüşlerin ciddi sofistleri düşündüren akla getiren şeyleri var. Ee, özellikleri var. Deri dağlı otar gibi büyük düşünürler söylüyoruz yani yeni bir sosyistik bir çağ girdiğimizi söylüyorlar. Görecellinin, e, suçetvizmin, relatvizmin çok daha arttığını çağ. Eski çağ ise şu an daha dinozorlar edilen, daha hani esnek düşünenler kesimler daha modern çağa ait insanlar. Doğrular, teknik, aklın yolu birdir, e, konuşarak anlaşabiliriz falan diyen, bir yani sonuçta çıkabiliriz diye. Sokratik dinatorlar çağı. Yani bu tartışma dolayısıyla son derece güncel bir tartışma. Ve ben bu tartışmada bir hani e, yani ne kadar bizim kuşak Sokratik gelenekten modern gelenekten gelen insanlar e, olsak da e, bu yeni sese de bir Sokrates gibi bakmak. Hani içinde faydalı bir şey arayan, hakkaniyetli bir şey varsa da ıskalamamak gerek diye düşünüyorum. Hani benim pozisyonum da bu tartışmada da bu. E, tartışmanın <gülüyor> Konusu bu hayatı nasıl yaşamak, erdem nedir, ahlak nedir, doğruluk doğru mudur, doğruluk eğri bir şey miyiz, peşinden gidelim gibi çok temel Sokratik temalar. Fakat tartışmanın ilginç ve e, bizim için de faydalı olabileceğini düşündüğüm yönlerinden bir tanesi tartışmanın e, ne diyelim formu içemi nasıl yapıldığı. Bir sofist protogorast da bunun en tipik örneği bir görüşü şöyle savunuyor. Uzun bir konuşma yapıyor size. Bir söyleye veriyor. Yani e, duygu yüklü, ikna edici ve e, hepinize ne diyelim bir duygudaşlık kurduğunuz Iı, konuyla ilişkilendirerek tabi çok ucuz olmayan bir şey bu. Daha sofistike ama gene de tatlı bir duygu yükünü de e, işin içerisine sokan ve e, birbiri ardına güzel cümlelerle örgülü uzun bir konuşma. Ve bir görüşü bununla pekiştiriyor. Ve bu ıı, tartışma üslubu yani sofistik söylev bunun içinde şiirler olabiliyor, bunun içerisinde e, benzetmeler oluyor, metaforlar oluyor. Onlara da geleceğiz tekrar. E, Sokrates'in tartışmayı kabul etmemesine yol açıyor. Ve protokol şunu söylüyor. Üstadım siz olağanüstüsünüz, çok güzel ama benim hafızam o kadar zayıf ki söyledikleriniz hakkında kalmıyor. Bir soru bir cevap şeklinde gidebilir miyiz yani e, her bir sözün hakkını o anda verelim, temizleyelim, yeni bir şeye geçelim. Yani her seferinde bir lokma. Bizim bugün bilimsel olarak kullandığımız yöntemle de akraba bir şey. Yani ne kartın tezgahından geçtikten sonra da Küçük parçalara ayır, çöz. Daha sonra parçaları birleştirerek bütüne ulaş. Daha sonra da bunu çekip kontrol et. Yani böyle büyük bir şey kavrayamıyoruz. Küçük küçük konuşalım. Tabii ee, Sokrates'in karşı tarafa yani benim hafızam zayıf. Bunu yapabilir miyiz? Siz eminim böyle büyük konuştuğunuzda, uzun konuştuğunuzda, böyle da konuşabilirsiniz. Diyerek onu kendi e, tartışma usuluna çekmesi ve o küçük iddia, karşı iddia bu. ve buradan çıkan sonuç hani tez antitez sentezi de çağrıştıran diyalektik yöntemin e, ne diyelim? E, iyi kullanımıyla kazanılan bu tartışmada bir şaşırtıcı bir başarı var. İkinci önemli özellik ise Sokrates'in bir tartışmada metafor kullanmayı reddetmesi. Bence bugün içinde benim hani konuşacağım şeyler içerisindeki en kritik şeyin, ben bu olmasını isterdim. Sofistlerle ilgili de bir sürü şey aklımızda kalsa bile, bir benzetmeyle tartışma yapmak, en güzel benzetme size, evet işte bu dedirten benzetme bile içinde çok büyük bir çarpıtmayı taşıyabilir. Dolayısıyla Sotretes'in asla yapmadığı, asla da yapılmasına müsaade etmediğim bir şey. Burada ben neyin ne olduğunu anlamıyorum. Bir şeyi başka bir şeye benzeterek daha sonra da benzetilen şeyler üzerinden yürüyerek ee, bir şey yapıyorsunuz ama asıl konuyla bunun ilişkisini <gülüyor> test edemiyorum diyerek benzetmeyi metaforu reddetmesi. Yani bununla şöyle şeyler düşünün. Ya nasıl her evde bir, her ailede bir reis varsa devletinde bir reisi olmalı falan gibi söylediler vardır ya. Nasıl hani kaplanlar aldanırken şunu yapıyorlarsa biz de şunu yapmalıyız ee, nasıl elmalarla armutlar toplanmazsa o halde şöyle şöyle şöyle. Bunlar ne tür kötü? Kötü olmayabilir. Ama ilkelidir. Hangisinin sizi yanılttığını, hangisinin doğru izlekte tuttuğunu asla bilemezsiniz. Dolayısıyla metaforla tartışırken, metaforla bir şeyleri açıklarken, Gayet kolaylıkla e, asıl kritik bir argümanın üzerinden atlayıp zihninizin yanlış yönlendirilmesi söz konusudur. E, dolayısıyla şöyle tarzında tartışmalar ve içerisinde bol bol benzetme geçen tartışmalar yerine doğrudan metaforun karşısında böyle bir ee, yani milimetrik ikna ispat her mikro seviyede yapılan bir ikna ispat hah ee, yani bunu <gülüyor> e, yürekten karşılarım kabullendirecek bir tartışma Şimdi bu tartışmanın çok ilginç noktalarından bir tanesi de yine Sokrates'in ne yapan e, en önemli noktalarından bir tanesi de tartışmaya giren taraflardan bir tanesi yani Sokrates tartışmanın sonucunu bil, belli bir görüşü yok tartışıyor, Tartıştıktan sonra görüşü oluşacak. Yani ee, şöyle bir iddiada değil. <gülüyor> yani en iyi kalem siyah kalemdir. Bununla yazmalıyız. Derslerde bunu kullanalım arkadaşlar. Bu kontek görüşlerimi sıralıyorum falan gibi değil. Hangi kalemin daha iyi olduğunu gelin araştıralım. Ben bunu bilmiyorum gibi bir konuşuşlarından. Yani sonucunu Belki tabii ki bir yönelim, bir ilk tercihimi, bir ilk hani, e, hevesi vardır tartışmanın sonucuna yöne dair ama bu kesinleşmiş değil. Her an değiştirmeye hazır. Yani bir tartışmada görüşünü her an değiştirmeye hazır bir insanla karşı karşıyasınız, soktör konuşurken. Bunun yani bir e, ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu tahmin edemezsin. Bu diyaloğu okuduğumuzda e, bu söylediğim e, şu şekilde karşımıza çıkacak. Tartışma esnasında Protogoras'ın ilgili bir görüşü var. Demir Sokrates'in de bir görüşü var. Bir süre sonra Protogoras'ın görüşünü Sokrates savunmaya başlayacak. Ama bu dönüş çok iyi, ben onu savunuyorum diyecek. Öyle bir savunacak yol görüşü, protokolasyonu görüşü bırakmak zorunda. Evet. <gülüyor> ee, yani e, bu tartışma, bu tartışmanın ilerleyişi, yaşananlar, o gel gitler, e, pozisyonların değişmesi, e, gerçekten muhteşem bir e, netin. Şimdi çok tehlikeli bir durum. Gerçekten biriyle tartışıyorsunuz ve her an, sizin savunduğunuz görüşüsüyle elinizden alıp size karşı kullanabilecek kadar da önyargısız. Dolayısıyla ee, muhtemelen ee, bugün hani dinozorlar e, diye, modernistler diye bir şekilde ee, entelektüel toplumun dışına itilmeye çalışılan kesim ee, Sokratik geleneğin çok da hakkını belki de veremeyenler. Bu da gayet Çünkü e, bu hani e, şöyle bir e, ne diyelim e, zaafla <gülüyor> şey olduğumuzu, bir defol olduğumuzu düşünüyor. En başta kendi adına. Belli görüşlere bağlanıp sonuçta o görüşleri sonuna kadar savunmak, ne pahasına olursa olsun savunmak eksiklikleri görmezden gelip karşı tarafta eksik aramak gibi bir hani takım tutma gibi bir tartışma gireneğimiz var ya bu çok zayıflatür yani siz bir görüşle başlarsınız ama iyi gerekçelerle görüşümüzü değiştirebilirsiniz eğer siz gerçekten erdemli bir iş yapmak, doğruyu aramak dikkati aramak gibi motivasyonunuz varsa o zaman sürekli en iyi pozisyonu ararsanız bir tartışmada ve hayatta da. ki. Dolayısıyla bir tartışmaya <gülüyor> bir son yargıyla girmemek de aslında bu Sokratik geleneğin önemli bir parçası. Diyeyim, uzun konuştuğumu farkındayım ve burada durayım. Sizlerden yorumlar, katkılar, neler oluyor? İkinci benim şey evet, bu. Bu modern görüşü eleştirirken onlar bir düşünceye sahip oluyor. Okun da ölüveriyor ona falan demiştiniz. Tam tersi her şeyin değişebileceğini, e, hiçbir şeyin kendisine aynı olmayacağını. Değişimi böyle bir görüş e, kurumlaşmayı önlemez mi? Yani her şey değişecekse, evet. hiçbir şey kendisine evet. yani aynı kalmayacaksa, e, hiçbir şey konuda kesin bir hüküm verir, verilmeyecekse, o zaman kurumlaşma diye bir şey olmaz. Çok doğru. Yani ahlak diye bir şey olmaz o zaman. Çok doğru. Benim çok çok doğru. doğru. Bilgi diye bir şey olmaz. Evet. Bilim diye bir şey olmaz. Zaten e, yani bu mesela e, tek Değişmeyen şey her şeyin değiştiğidir diyen Heraklitçi yaklaşım e, ile bilim yapamazsınız. Yani bunu söylersiniz, nokta koyarsınız ondan sonra. Fakat bir e, kesit almaya, dondurmaya, yani hayat bir filmse siz fotoğraflarla iş yapabiliyorsunuz. Belli donmuş karelerle iş yapabiliyorsunuz. E, bir şey yaptım tabi bir benzetme yaptım şu anda ama o dinamizmin hakkını verebilecek bir şey olmuyor. Biz protonlar hakkında konuşurken protonlar belki başka bir şey olmuyorlar. Ya da biz diyelim falanca bakteriyi hakkında konuşurken onun antibiyotiklere gelince hakkında konuşurken belki bu tartışmaların çalışmaların yapıldığı sırada o e, bakteri başka bir antibiyotiğe daha direnç geliştiriyor sizin makalenizin yayınlanma aşamasında. Yani çok doğru dediğiniz. Fakat örneğin bir tartışma yapıyor olsaydı. Pardon albederseniz. En azından şöyle bir şey yapılabilir. Mesela bu fel bilimlerinde sanki bir şey değişmiyormuş gibi çalışmaya başlandınız. Böyle bir sonuç yerleriniz. Yoksa yani her şey sürekli bir gel sürekli değişiyorsa, o zaman ben laboratuvara girdiğim zaman başkaydım, oradaki şeyler başkaydı, evet. çıktığım zaman daha başka olur. O zaman buradan bir şey var ama bu bir şeydir yani, bu bir relativizm ama sonsuz bir şey yani. Evet, dediğiniz çok doğru. Biri daha pratik. Evet. Ee ama şu an siz bu salona girdiğinizde aynı kişi değilsiniz hı hı değiştiniz, bedeniniz değişti, vücudunuz değişti görüşleriniz değişti e, ve aynı şey değil bu öyle olmuyor mu acaba? Değil, yani bu maliyeti değil. göze almamız gerekiyor diyorsunuz evet. değil mi? Evet, mesela... yani bu maliyeti var bunun evet. <gülüyor> evet, aynı mesela, mesela şöyle bir şey hiçbir şey değil. o kalmıyor bir süre sonra değişebiliyor fikirler. Evet. Bir şey zararlı dediğiniz şey bakıyorsunuz bir süre sonra zararlı değil. Zararlı ilişkiliyor mesela. Evet, tabii de tartışmaları izliyoruz zaten bu şekilde. Yani sabit kalan bir şey yok gibi geliyor bana. Her şey yani aslında şöyle bir şey. Değişik görüş ve değişik düşüncelerin açıklanmasında tabii ki fayda var. Ben buyum diye hep aynı yere saplanıp kalmak tabii ki yanlış. Mesela hiç sevmediğiniz bir insandır veya bir görüştür. Aa, bu benim görüşme daha yakın. Bak ben böyle düşünmüştüm. Böyle düşünmüştüm. Dediğimiz zaman evlendirecek kainatta ilerleme ancak öyle olabilir. Yani aklımızı çalıştırarak e, bu işi yapmamız. O nedenle daha o çağda e, zihinsel gelişimini akıl çalıştırmayı ortaya koymaları açısından diyaretçik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu toplumda gidiyor meşru. Yani şöyle de demiyorlar ay adamın söylediğine bak vah zavallı, koca profesör olmuş böyle söylüyor da demiyorlar. Ya, ofisteki diğerleri de tartışmaya girdiğinde evet evet gördüm Hı. ben e, Kemal atmıştı falan filan hocam haklısınız siz falan diye. O bilimsel cema birden o topluluk ee, bir kabileye dönüşebiliyor, mahşi bir kabileye dönüşebiliyor. Ee, bu siyasette de, bu e, odada, sendikada, yani o standartların topluma getirilmesindeki sıkıntılar. Yani hiç kimse bir kozla yok, işte bilmem bir anlat dikkatli bir görüş yanlış çıktığında kahrolmuyor. Ee, ama başka şeyden çok büyük acılar çekiliyor, hakkımı kaybetmeye kıyamet koyuyor yani <gülüyor> O aynı bilim adamı oluyor mesela. E, dolayısıyla bunlar aşıldı ama zaten aşıldı. Kaç bin yıl önce aşılmış, topluma nüfuz edemiyor. Yani, bu üzerinde düşünecek bir şey belki. Bir ilk yapmak istiyorum. E, tam da bununla ilgili. Bilim insanları aslında sandığımız kadar bilimsel bir davranış sergilemiyorlar tarihe baktığımızda. Mesela Einstein'ın e, ürettiği teorisine karşı fizik otoriterlerinin çok ciddi bir tepkisi var. Ve uzun süre sindiremiyorlar. İşte bilimsel bir yaklaşımla değil, gerçekten bahsettiğiniz egosal duruşla akademiye içinde fazlasıyla yaşıyor bu evet. bakış açısı. Öyle hemen her şeyi sindirip kabul eden insan sayısı çok az. Hı hı. E, ne kadar bilim insanı olsalar da, yani o titreye sahip olsalar da o davranış kalıbını kullanmıyor biliyorlar. Evet. Kendi bulundukları sistem devam ettirmek için diye, Artık o e, otoritelerini sürdürmek için Öyle bir durum. Öyle bir durum var. Çok. Bir de yani şimdi e, hani daha işte belli kurumsallaşma için e, hukuk için, bilim için hani bir teknik belli bir değişimi e, ihmal eden bir anlık dondurma gerekli e, dendi. Siz e, çok sesliliğin e, çok farklı görüşlerin bir arada olmasının güzelliğinden bahsettiniz. Yani bir İkisinin de doğru olduğu bir çerçeve olabilir gerçekten. Yani bazı yerde de biraz e, ölçünü, yani nerede ölçü insan, nerede ölçü insan değil daha nesnel. Hani bunun bir formülü var muhtemelen, biz o formülü yakalayamıyoruz. Yani iki uçta e, ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Belki demokrasi de getiriyor. Yani bir toplumun, bir, bir ülkenin nasıl yönetileceğini halka niye soruyorsun kardeşim, bu işi bilen yapsın diyor. Eflatun. Hiç sorulur mu diyor. Hasta olduğunuzda oylamayla mı ilacı seçiyorsunuz ya diyor. Yani bir insanın sağlığına karar verirken bilene gidiyorsunuz. Koca devleti yönetmek için kalabalıklar ayakkabıdırıyor. Ne diyor yani. Olur mu hiç öyle bak burada şey şimdi fikirler tartışılırken özellikle demokrasiden bahsediyoruz çeşitli siyasi partiler var mecburlar A partisi B partisinden farklı bir fikir ortaya atmak zorunda ki hı hı. kendine döndürsün. Hı. Ama şimdi öbür A partisinin fikri B partisi de Aa, çok güzel söyledim, doğru senin sevindeydiğini savunmaya başlarsa o zaman ne olacak? Partiler arası farklı. Valla yani, çok güzel bir dünya olabilir belki. Yani ben böyle o provokatif o... Hiç fikirleri hani Cazipmiş gibi şey yapmak istemiyorum ama en azından belki bir har kirer şeyler, necek bir şey olabilir. Asgari müşterek demek bu değil mi zaten? Yani Söylediğini asgari müşterek diyorlar dostum. Pardon bir şey diyemiyorum. Evet. çok. Abi, abi. Pardon şimdi aslında bu fenizostların ortaya koymuş olduğu düşünce. Bilgi ve çıkar seferinden uzak. Bunlar Hı -hı. tamamen etik değerlere ve kendi inançlarına evet. e, dayanarak konuşuyorlar. Evet. Ama bugün ben inancım budur. İnanca inanmıyorum da ama başkalarının bunu inanmasını istiyorum. Bu konuda bilimsel olarak ne yapabilirim? ''Nasıl bunlara bir algı yaratabilirim de benim bu söylediğim düşünceye inansınlar.'' diyor. Evet. Ve ben bunu insanlara yavruzu etkiyeye çalışıyorum. Burada etik değerler söz konusu değil. Eğer her şey ise relatifse e, o zaman riyakarlık iyi bir şey. Hı hı. Halbuki her dönemde, her toplumda riyakarlık kötü bir şey. Hı hı. Hırsızlık kötü bir şey. Yani evet. bunun neresi iyi olabilir yani? Her şey böyle sürekli böyle değiştir, değişecekse e bu da rüyakarlık iyi bir şey gibi olur yani. da duruma göre, zemine göre falan. Peki bu ikinci bölümdeki zaten konuşmamızın temeli olacak. Gayet pratik bir tartışmayı becerebittiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. <Gülüyor> Platon'un devlet isimli devlet olarak çevrilen işte Republic olarak İngilizceye çevrilen kitabının e, ilk bölümünün yazarı orijinal Sokrates'tir. Gerisini Platon'u yazdı düşündük. Yani daha doğrusu Eczir'i Platon yazmıştır da ilk bölümde Sokrates'in düşünceleri e, Platon'un karıştırılmadan getirilmiştir bu konuyla ilgili hani yorumcular, bu ışık uzmanlarının e, şeyi böyle. Bizim de ağırlıklı olarak konuşacağımız ilk bölüm. Yani sokratik bir e, tartışmayı sizinle paylaşacağım. Bu tartışmanın tabi okunduğunda daha bir sürü derinlikleri, incelikleriyle karşılaşacaksınız ama gene de bir iştah e, olsun diye konuya değineceğim ve bizim konumuzda da tabii ilgiyi olduğu için değineceğim. Ee, Sokrates ve bir grup genç. Yine klasik e, Atina sporaklarında yalınayaklı böyle mecburde kıyafetli bir adam. Ee, üzerindeki kıyafetleri biliyorsunuz değil mi? Nasıl bir kıyafet olduğunu. Yani böyle bir çarşaf gibi bir şey. Bir şeye sarılmış. Şimdi o zaten çarşaf. Yani adam yataktan kalkarken pratik olarak şeyi sarılıyor çıkıyor. Yani bir de giyinecek miyim e, şeyi? İşte gayet modern. Yani e, pratik. Aynı iş görüyor mu görüyor? Gece yorgan, gündüz çarşaf e, ve hani ayakkabıyı içi mutluluk giy, un babaları düğümcüği, bir şey yapıyor mu diye yapmalar yok öyle çıkıyorsunuz, yürüyorsunuz yani. Ee, bu adam bir grup gençle Atina sokaklarında konuşuyorlar ve e, Sokrates'e çok da beklediği, istediği bir soru soruluyor. Ya iyi, iyi, dediğin, doğru dediğin ya da adalet dediğin. İyi, doğru, adalet. Üç tane kelime. Bunların hepsi için kafanızda bir kavram oluşturun. Yani öyle bir Türkçe kelime olsa ki eee Bunların hepsini karşılayan bir kelime bizde pek yok. Yani bazen de bizde kelimeler de başka dillerde yok. Diller böyle bir şey. Hani Türkçe'nin eksikliği <gülüyor> <Ha, gülüyor> söylemek için söylemiyorum. Ee, e, böyle bir kavramları var bunları. Biz buna doğru diye. Yani şu pratiklik olsun diye. Bunun karşısına da adaletsizlik, yanlış falan plana da diyelim. diye. Ne kullanılıyor böyle tercih? Doğru ile eğilir. Yani işin doğrusu eğilisi var gibi konuşurken ki kullandığımız haline. Sokrates'e bir insanın niye doğruluğu seçmesi, neden adil davranması, neden iyi davranması gerektiğine dair sorularla başlıyor tartışma. E Sokrates diyor ki doğru davranmak çok bir şey ve kızarışlı bir şey diyor. Yani hayatta her şey olsun, iyi gider diyor. Doğru, adil, iyi davrandığınızda ama hemen bir cevap geliyor. Doğru, iyi, güzel davrandığımızda işler bizim için iyi gitmez ki diğerler için iyi gider. Bizim için kötü gider diyorlar. Yani sen terazinle doğru tartarsan, sen verdiğin sözü tutarsan, sen bir şekilde ee, adaleti sağlamak için 40 yararsan bunların sana faydası olmaz. Bu başka için midir? Doğruluk, doğruluğu yapan için iyi midir? Ya da doğru mudur? <gülüyor> ya, doğruluk doğru mudur diye yani, soruyorlar yani, ve o da doğru. <gülüyor> ee, ilk karşısında çıkan karakterlerden bir tanesi Trasimachus isimli bir sofist. Kabasaba bir sofist, yani Protogoras gibi bir incelik beklemeyin Trasimaco'stan. E, Trasimaco Trasim diyor: Salak bizim bir adam diyor ya. Bunun diyor, tarsız bir şey yok diyor. Eğriliktir diyor doğru doğru olan. Nasıl yani? Ya işi bileceğim, işe gitmeyeceğim, e, alacağım çaktırmayacağım. Senin çıkarını olan budur. Yani bizim güncel kavramımızla bencilliktir. Senin için doğru olan bencilliktir yani burada kafa karışıklı olacak bir şey yok ki diyor. Sen niye anlatıyorsun diyor ya tamam siz kitaplarda öyle yazıyorsunuz falan ama diyor senin için doğru olan, senin çıkarınca olan, senin için iyi olan bence milliktir. Yani koca adamsın niye gençleri kandırıyorsun böyle şeyler söylüyorsun diye. Trasimakos'un ilk saldırısı geliyor. Ama bu Sokrates için çok zayıf bir hasım. Pardon şu anda ne yapıyoruz? Bütün bu tartışmayı bir toplumsal hayata ve e, farklı görüşlerin bir arada olduğu bir tartışmaya yediriyoruz. Kimse Sokrates acımıyor yani. Böyle bir hani, kibarlık yok. Gerçekten ağır hakaretlerle karışık bir konuşma yani mankafer falan tarzında şeyler var. Sokakçı diyor ki, söylediğinizi çok iyi anlıyorum ama <gülüyor> diye böyle ki var ki var başlıyor ve diyor ki, bu yaparsanız çevrenizdeki dostlarınızı bir kandırırsınız, bir kandırırsınız. Bir süre sonra onlar sizden uzaklaşırlar ve siz yalnız kalırsınız. Kısa vadeli kârları olabilir bence ama uzun vadede kaybettirir diyor. Ve gençler birbirlerine bakıyorlar, konuşuluyor, ediliyor falan filan. Trasimakos'a diyorlar ki, ya evet yani böyle insanları biz çevremizde barındırmayız. Evet, Sokrates Sani böyle işte doğru böyle bir şeydir. Derken şu an ismini hatırlayamadım başka bir e, görüş sahibi diyor ki Sokrates güzel söylüyorsun ama diyor yani e, doğru görünse <gülüyor> eğri olsak hem doğruluğun faydalarına hem de eğriliğin faydalarına nasıl yani diyor. ya yani çevreye karşı böyle arkadaşımı koruyormuş gibi ya da kamu malına sahip çıkıyormuşum gibi ya da ne bileyim hastamı iyi ediyormuşum gibi görüneyim ama ben işime bakayım. Böylece bir şekilde hem toplumdan izole edilmem yani bir egoist <gülüyor> bencil bir söylem takınmadan kamu yararı toplum için adalet falan söylemiyle Dediğimi yapayım. Dediğimde Sokrates diyor ki ya nasıl yani falan diyor. Ve tekrar tekrar onu anlatıyorlar. Biz, ya çok o zaman karışıyormuş falan diyor. Ee, Ve e, tartışmanın <gülüyor> eğer doğruluk gerçekten doğruluksa kayıp <gülüyor> gelmesi gerek. Diyorlar. Yani doğru görüntülü, iyi, şey eğrilik, Doğan görünümü Şahin gibi görüntüde doğru ama içi eğri olan da görüntüde doğru ve özü doğru olanın bir tür şeyin hesaplaşması söz konusu. Bu tartışmada doğruluğun e, kıymetli olup olmadığına dair e, şeyde Socrates e çok zorlandığını kabul ediyor. Evet böyle bir seçenek var ve bu şey. Ama diyor ya diyor ben buradan diyor şey yapamam ki diyor. İnsan ölçeğinde tartışmayı reddediyorum diyor. Toplum ölçeğinde konuşalım diyor. Çünkü buradan çıkışı yok diyor. Kabul ediyorum diyor. Hızlıyorum. Gerçekten. Hani bir üç kaliteli bir üç kağıtcı, nitelikli bir dolandırıcı bu elde eğriliğin ne kadar etkili ve faydalı ve pek çok şey getirdiğini ispatlayabilir diyor. Ve Sokrates tartışmanın ölçeğini değiştirerek bir toplum ölçeğine çekiyor. Diyor ki Herkesin görünüm, şey doğru görünüp eğri olduğu bir toplumda yaşamak ister misiniz? Böyle bir toplum nasıl bir toplum olurdu? Böyle bir toplumda ilişkiler nasıl ilişkiler olurdu? Ve böyle bir toplumun ne tür sıkıntılar yaşayacağını bize sunuyor. Dolayısıyla siz doğru görünüp eğrilik yaptığınızda kendinize kazık atıyorsunuz. Çünkü bu diğerinin de yaptığında sizi, ya ayakkabıcı abi on numara kamir edelim diyor. Değil? Ekmekçi işte işte ee, size taze diye bayatı ısıtıp veriyor. Herkesin birbirine kazık attığı bir toplum modelini <gülüyor> ortaya koyduğunda ha, evet bu, bu yabancı gelmedi <gülüyor> <gülüyor> yabancı gelmedi <bu>. <gülüyor> <gülüyor> evet bize i̇şte yabancı değil evet evet ee... Trasimakos'un doğru görünen, pardon, Trasimakos'u geçmişti, doğru görünen eğriye karşı e, şeyin argümanı. Bunu söyledi, Ancak toplum ölçeğini taşırabiliriz dedi ve tartışmayı çok rafine bir şekilde göstermiş oldu. Ve bu toplumla ilgili tasavvurlardan bahsediliyor. Bu arada atladığım başka bir şey daha var, onu da söyleyeyim, o da ilginç bir şey doğruluğun faydalarından bahsederlerken pardon doğruluğu eleştirirken Sokrates'in karşısındakiler diyorlar ki doğruluk çok iyi olsaydı e, şu eski öyküyü hatırlayın Sokrates diyor. Giges yüzüğü diye pardon Giges yüzüğü diye bir yüzük var. Eski bir antik öyküde anlatılıyor. Tabii şey bu yüzüğü taktığınızda görünmez oluyorsunuz. Hani yüzüklerin efendisi'ndeki görünmez Yapan şey var ya. o hikaye şeyde, devlette var. Hmm. Bu yüzüğü taktığınızda görünmez oluyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz Bu yüzük öyle bir yüzük ki sizin istediğiniz anda takıp, sizin yüzük ve Sokrates'e getirilen eleştirilerden bir tanesi de böyle bir yüzüğü parmağına taktığında da doğruluğu savunur musun? Diyorsunuz. Yani istediğini alacaksın. İstediğinle birlikte olabileceksin. İstediğin yere girebileceksin. Her şeye hakkın var. Hayır. Sen yine kırmızı ışıkta bekliyorsun. Yani gecenin dördü, yollar boş. Kırmızı ışıkta bekleyen görünüm Bu mudur diyorlar. Doğruluk iyiyse bu testten de geçsin o zaman. Diyorlar. Ee, yani bir ara aşama olarak da böyle bir e, de diyelim meydan okuma bir challenge çıkıyor Sokrates'in karşısına. Sokrates tüm bunları görslemek için bireysel olarak diyor evet diyor. Bir insan e, eğer sosyal baskıdan kurtulursa evet. görünmezlik evet. Yüzüyle, evet. Evet. bir şey değil ama politik şeyler görünmezlik bir şey bu her toplum ahlaksızlığı yapabilir ancak bir toplum ölçeğinde bundan çıkabiliriz diye daha e, sizin de e, sorularınıza daha toplumsal bir çözümler yazımesinde sağ Değil belki, para işine giriyor. Ve bu toplumla ilgili Sokrates kaptırıyor, anlatıyor, anlatıyor, toplumda demokrasi var mı? Yok. Halka sorulur, bir sürü Yani çobana ne sorulur? Çobanlıkla ilgili şeyler sorulur. ya yani O da şehirdeki e, enerjiye sorulmaz. Dolayısıyla hani bir seçkinlik ama işe ve bilgiye, beceriye göre bir seçkinlik var. Şimdi e, bir e, hani doktora e, siz e, fındık yetiştirmeyle ilgili sorular sorarsanız yanlış yönlendirir sizi. Ama sağlıkla ilgili olanı da doktora sormak gerek. Gibi yani belli bir bilgi, birikim, tecrübe alanlarıyla ilgili bir yönlendirme diyorsun. Dolayısıyla e, böyle bir toplum modeli detaylara çok girmiyorum ama kadınlar erkeklerle birlikte işte spor yapıyorlar e, böyle e, yani bizim böyle 19 Mayıs öğrencileri falan gibi şeyler gelsin aklınıza kızların e, erkekler gibi soynarak hani e, kıyafetlerle ders yapmasının gerektiği falan gibi detaylara kadar konuşuluyor. Ee, ve toplumu da bir bilgeler sınıfı, en üst sınıf yönetiyor. Bunlar da tahmin edin bakalım kimlerden oluşuyor. Yani, filozoflardan oluşuyor. Ama bu filozoflar hmm, nasıl oluyorlar? Şöyle oluyorlar. Bunlar böyle felsefe okuyanlar olmuyor. Bunlar önce çalışıyorlar, toplumun bütün aşamalarında görevler yapıyorlar, ediyorlar falan filan. Artık emekli oluyorlar mı? Erken bir emeklilik diyelim. Ondan sonra felsefeyle ilgilenebiliyorlar. Gençlerini de çok tehlikelidir diyor felsefe. Yani o cazip görüşleri, o güçlü görüş savunmayı kendi o çocukça, ergenci heveslerine alet edebilirler. Onun için bir hani hayatın ağırlığını yaşamış bilen insanlar gerekiyor Bu felsefeciler, o felsefeciler bütün bunları anlatırken Sokrates çevresindekiler tabii argümanları tükenmiş bir şekilde dinliyorlar. En sonunda biri diyor ki yani yeter Sokrates ya diyor. Sana cevap veremiyoruz ama ikna da olmuyoruz <gülüyor> Yani Yani ben size bir ciddi diyeyim. Bu Atina sokaklarında bir sürü dolaşıyor. Üç tane kazı emanet etmezsin onlara diyor. Onlar yürüt önlerindeki çukuru görmez diyor. Sen diyor bize diyor. Bunlar diyor anlatıyorsunuz Tamam biz araya giremiyoruz diyor. Bütün söylediklerim birbirleriye tarlama diyor. Biz ikna olmuyoruz diyor. Haberin olsun. Nasıl yani? Ama itiraz etmiyorsunuz. İtiraz da etmiyoruz, ikna da olmuyoruz diyorlar. Var mısın yani? <gülüyor> ee, böyle olduğunda iyi ben ne yapabilirim o zaman diyor. Yani felsefeciler, biz biliyoruz. Evet, bunlar mı devleti yönetecek? Olacak iş değil diyorlar. Sokrates diye ne? Hmm, aslında galiba. Gerçekten diyor, ben de bir an için düşündüm diyor, bu Atina'daki felsefe deyisi, işte, yönetmesi durumunda olabilecek şeyler, beni de aklıma korkmuş diyor. Ama diyor, biliyor musunuz ne no, oluyor aslında diyor ve yeni bir hikaye başlıyor. Diyor ki, söyleyeyim bana diyor, felsefe ile ilgili başarılı olmaya aday, iyi felsefeci olmaya aday kişi hangi yetenekler? Yani bir soruya cevap verecek ama başka bir konu açıyor. <gülüyor> Mesela iyi bir hafıza olsa iyi olur mu? diyor. E olur tabii diyorlar. İyi bir kavrayış, zeka, ee, bir sürü güzel özellikler. <gülüyor> Hepsine evet diyorlar. Peki bu özellikler bir tek felsefeye mi yarar başka işlerde yarar mı? diyor Sokrates. Ve diyorlar ki her şey yarar bu özellikler. Hepsi son derece rafine özellikler. Öyle oluyor zaten. Felsefe yetenekli kişi daha önce başka işlerle karşılaşıyor diyor. Para kazanma, mevki, şan, şöhret ve onlar felsefeden habersizce o işlerde ömür tüketiyorlar diyor. Yani o sıfatlar, o özelliklere sahip kişilerin gidebileceği bir sürü yer var. Eee bunun konuyla ilgisi ne? Peki diyor, ilgisini birazdan göreceksiniz diyor. Peki diyor, felsefenin diyor, kendinde de bir cazibesi yok mu diyor Sokrates. E var diyorlar, e var tabii diyor, böyle diyor, akıllı gösterir adamı diyor. Felsefenin diyor, yani ölüsü bile diyor bir şey yeder. Yani felsefenin köşkü diyor, boş kalmaz diyor. Birileri gelir diyor. Ama gel gör ki kimler girer içine diyor. Egosu yaralı, problemli, ilginç görünmeli. ...çalışan, bir şekilde tutunamamış, hani ee, hava atmaya, ee, kendini farklı göstermeye çalışan bir sürü zirzot zor o köşkun içine oturuyor diyor. <gülüyor> Peki diyor, söyleyin diyor, bunu da diyor, kabar felsefenin mi diyor. Ve böyle kapanıyor saniye. Dolayısıyla, bu, bu felsefeden kastettiği, felsefecilerden kastettiği anlıyoruz ki o toplumda bambaşka bir düzen içinde. <gülüyor> Dünyada en çok okunan, İncil'den sonra en çok okunan kitap sanır. Öyle bir e, yani felsefenin bir insan kaynaklı var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru işte. Tam bir alan. Ee, gençleri bu şey sokmayın. Önce gitsinler, madende, tarlada, okulda, kutubhanede, orada burada çalışsınlar. Yaş 35'i 40'ı bulsun. Temiz bir sici, adil bir e, yaşayış, örnek bir durum, erdemli bir şey varsa biz onları yılkı atı gibi toplumda artık bilgiyle ilgilenmek üzere kırlarda, bahçelerde tartışıp şey yapabilirler bu işe aday olabilirler." Ee, diyor. Ama bir sorun var, onu nasıl aşacağız diyor. Sokrates, millet ondan böyle güzel şeyler beklerken. Bunlar bu devleti yönetmek istemezlerdi, sıkılırlar. Hani çok sıradan bir iş. E, ve e, onu da şeye bağlıyorlar sonuçta. E canım bu kadar daha ne oldu? Aşağıtma, biraz da yönetsinler Skyler. hani Kim ister ki yani devleti yönetmeyi? Değil mi? Enerji problemi o oldu. Şimdi bu, herkes şu. istiyor. Şimdi herkes istiyor. Evet. Evet, evet. Dolayısıyla evet. Evet. Ee, biz, biz buraya nasıl geldik diye soran olursa şöyle geldik. E, Trasmakos'un kabakiyede geldik biraz. E, bir şekilde e, relativizmi, e, daha göreceli, daha e, skeptik yaklaşımları savunan bir e, bir e, sofist karakteri protogoras açısından ortaya koymuştu. Ama bu protogorasın sofistiydi. Başka sofistler de var. Bir tanesinden daha bahsedeceğiz çok kısaca. Bunun bir örneği e, Trasimakos'u e, ve biraz da bizim bu hani e, in vitro güzel duran değerlerimiz adalet, şunu falan. Yani laboratuvar ortamında çok hoş kulağa hoş gelen şeyler. In vivo ne oluyor? Yani gerçek toplumsal damarlarda dolaşırken bu iş nasıl oluyor diye düşündüğümüzde e, bu işe çok yabancılaşmamak için, canım öyle söylüyor, herkes sonra çalışmada başka yapıyor, tabii bilmiyor muyuz, dememek için bu sahne ve bunları konuştuk. Ben... Ee, etikle ilgili tartışmalarda biraz bu şeyden faydalanıyorum Platon'un devletinden. Şöyle bir örneğim var. Ee, 20 kişilik bir e, denizaltı mürettebatı olsaydık hiç kimse birbirini denetlemese bile hepimiz işimizi iyi yapmak zorunda kalmaz mıydık? Yani birisi filtreleri abi temizledim deyip temizlememezlik edebilir miydi? Birisi oksijenle ilgili kaynağın bakımını yaptım deyip yapmamazlık edebilirim. Çünkü herkesin kaderinin birbirine bağlı olduğu küçük ölçekte her şey çok net görünüyor. Yani orada yanlış yaparsan kendine yaparsın. Ancak yani yemeği iyi yapmazsan sen de yiyeceksin ondan. Şimdi 20 kişide çalışan model 200 bin kişide çalışmıyor. Sorun aslında böyle bir sorun. Yani ölçek büyüdüğünde aynı kaderi çok sıcak bir şekilde paylaşmadığında insanlar farklılaşıyor. Birisi görünmeyen bir odada çalıştığında kesin yatıyordur diyor. Yani ee, onun yatma ona karşı benim öfke duymam için ona karşı gıcık olmam için onun yatmasına ihtiyacım yok. Yattığını zannetmem yetiyor. Bütün gün kesin ya falan diyor. Yani bütün gün oturmayıp can çalışsa da o ekip gene onu diyor. Ee, yani göz görmediğinde mürettebat büyüdüğünde gemi hepimiz aynı gemideyiz ama hissedemiyoruz onu. İşler çok karışıyor. Bu karışıklık da her türlü sofistik argümana da ee, ilham veriyor. kafaya göre herkes bildiği yapsın falan deyip belki işin üstünden çıkmaya çalışıyor bazıları. Ama yani o kader ortaklığını e, vurgulamadan e, etik, ahlaki bir çıkarım yapmak çok zor görünüyor. Yani ben iyi biriyim ve bir, hep iyi davranırım falan gibi bir şey. Çok şövalyeci bir şey. Ve yani sonuçta o da, o şövalyeyi de ayakta duran bir prenses olduğu genelde yani. Ona verdiğim bir söz. Onun ona dokunuşu olmadığında belki Tabii bu işin esbirisi. Ee, bir başka bahsedeceğim, çok kısa bahsedip, ondan sonra susacağım. sofist de Gorgias. Nasıl Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür sözü varsa, Gorgias'ında e, çok çok çok bilinen bir e, sözü var. Diyor ki, hiçbir şey yok olsa da bilemezdik. Bilseydik de anlatamazdık. Yani e, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kırk filtreden geçiyor nesnellikle bizim tecrübemiz. Göreceğiz, algılayacağız, algıladık, teyit <gülüyor> edecek bir yok. Yani şu an biz modern bilgimizle farkındayız ki nesnellikle ilgili tecrübelerimizin bir simülasyon olmadığından emin olamayız. Nasıl migren bandı bana kendisi serin olmadığı halde serinlik veriyorsa olmayan gemi de bana o varmış görüntüsünü verebilir. Değil mi? Yani elektrotlar akıllı bir kompütür, iyi bir düzenekle bir insana sanal bir realite yaşatılabilir. Ha, bunun yaşatılmadığının bir şeyi yok. Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilemezdik. Deseydik de anlatamazdıklar. Bunun çok daha uzun bir versiyonunu anlatmak istiyor Gorgias. Dolayısıyla hani böyle köşeli laflar o odur, bu budur, şu şöyledir, böyle yapmalısın falan gibi şeylerin bir efsane olduğunu düşünüyor. Tabi buradan da her şeye yol var. Her şey mi baha giden bir ee, yol açılıyor. Bu arada sofistler bir, biz onlara sofistler diyoruz ama onlar kendilerine mesela protogoraz kendine protogoraz diyor. Yani bir okulun mensubuymuş gibi bir algı içerisinde değiller. Biz onların ortak özellikleri e, relativist, e, skeptik ve e, şey gezgin filozoflar olmaları ve para kabul etmeleri den dolayı bir ortak kümede topluyoruz onları. Yani çok sağlam bir etik aslında e, felsefede Sokrates'ten beri kurulmuş. Hani tıptaki etiği nasıl Hipokrat kurmuşsa yani şöyle bir doktorluk olabilirdi. Kardeşim ben gençlere bakmam. Bakmam kardeşim ben bakmıyor muyum? Bakmam. Savaşta düşman askerine bakmam. Böyle bir tip olabilirdi ama öyle olmadı. Başka türlü oldu. Bu yani biz hastaya hasta gözüyle bakarız, diğer şeyler bizi ilgilendirmez falan diyen bir etik. yüzde %80 çalışıyor değil mi dünyada? Olmayan da bu kuralı iddia eden de suç işliyor ya da normu bozuyor. Şimdi... Felsefede kural, bir felsefeci yaptığı işten dolayı para kabul ettiğinde onun deontolojisini bozmuş oluyor. Çünkü Sokrates e, bununla ilgili kıyameti koparmış durumda. Ve sofistlerin başlattığı bu iş, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi üç büyükler tarafından e, bir şarlatanlık olarak abartılı bir etiket belki ama e, lanetlenmiş durumda ve böyle bir etik kurulmuş durumda. Yani bilgelikle bilgelik öğretisiyle paranın yan yana gelmemesi gerektiği fikri e, çok pekişik bir şekilde kurulmuş durumda. Başka hiçbir disiplinde bu yok. Yani bir mühendis, bir doktor. Yani şu da olabilir şey <gülüyor> <gülüyor> de tıbbı kurmamış iyi gidiyor mu Sokrates? Yürüsahları kapat, para mı? <gülüyor> Duygum var falan diye. Yani kalp ameliyatı yaptı, yaptın kardeşim yani. Aramıza para girmesin doktor. Yani. <gülüyor> olabilir de. Ee, benim aklımdakiler bunlar. Bir sonraki toplantımız yine yaklaşık bir ay. Bazen beş hafta, bazen dört hafta sonra oluyor, olacak ve tabii ki kimi konuşacağız? Sıradaki? Sokrates. Sokrates, evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem Sokrates. Yanına ayaklı gelirim Ben yanına ayaklı geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çarşı söyleyeyim. Çarşama. <gülüyor> Çok güzel olur aslında.